Perişan FM Türkiye Radyoları Türkiye F Radyoları, F Türkiye Radyoları. F Perişan efendim. Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür program komedi programı Perişan Efendi sevgiler saygılar ümmetler Dinleyiciler Perişan Efendi günlerdir darbe planları işlemekten içimiz karardı, kafamız bulandı, akciğerlerimiz su topladı, yüzümüzde çıbanlar çıktı, yaralarımız hapse yaptı. <gülüyor> O yüzden bu seferki programımızı tamamen iyi haberlere, umut veren haberlere, Türkiye'de iyi şeyler de oluyor haberlerine. Yani bir nevi güzel haberler vermeye ayırdık değerli dinleyiciler. E... Efendim? Ne? Tamam ver. Değerli dinleyiciler şu anda arkadaşlarım bana bir son dakika haberi ulaştırdı. Hemen okuyorum. Eee... Valyos darbe planı tam aydınlatılamadan şimdi de Tokmak evet Tokmak adlı bir darbe planı ortaya çıktı ee, Hay planına diyoruz ee, arkadaşlar bu ne ya ya ama darbeden konuşmayacağız bugün arkadaşlar niye veriyorsunuz bu haberleri vermeyin maalesef dinleyiciler konuşmayalım diyoruz ama gördüğünüz gibi haberciyiz e ee, gelen haberi de vermek zorundayız. E, şimdi değerli dinleyiciler e, gelen e, bu darbe planının ayrıntılarını almak üzere mecburen e, Ankara muhabirimiz e, Güneş'e bağlanacağız. Bağlandıktan sonra normal haberlerimize geçeceğiz dinleyiciler. Ya sbitçiler çekil şuradan giy ya. E, Güneş orada mısın? Ya caldırıya da bağlayacağım sbitçiler çekil oğlum şuradan. Ya arkadaşlar Güneş ne yapıyor? Çekil şuradan bekletmişsin. Güneş'cim alabiliyor sen. musun? Ha, ha, ha, ha. E, alo Göber'cim. E, Güneş'cim bu... Tokmak darbe planının ayrıntılarını alalım senden. Ee, Ömer'ciğim, Ömer'ciğim şok şok şok flash, çok çok çok flash. Evet. Ee, az önce ortaya çıkan tokmak darbe planına göre önce ülkede kaos çıkarılarak darbe zemini oluşturulacak. Peki ee, e, bu plana göre ülkede e, kaos çıkartmak için neler yapılacak? Ee, peki tokmak planına göre ülkede kaos çıkarmak için neler yapılacak? Ya arkadaşım ben onu sana sordum zaten niye sormuş aynı şey yapıyorsun? Ha tamam söylüyorum. Ee, Ömerciğim öncelikle toplumdaki farklı gruplar birbirine düşürülecek. Ee, Fenerbahçelilerle Galatasaraylılar, işportacılarla zabıtalar, e, mankenlerle tiyatrocular, <gülüyor> evet. e, ev sahipleriyle kiracılar, gelinlerle görümceler, kedilerle fareler, Dolcularla zurnacılar... E, sıskalarla şişkolar sarışınlarla İsmailer levazımcılarla Neme lazımcılar karşı karşıya Getirecek Ömerciğim Gerçekten bunlar şok iddia Sevgili Güneş e, değerli dinleyiciler e, Arkadaşlar bunları hemen yazı verelim ver ver ver Gir abicim yazıyı. Tokmak planına göre levazımcılarla Neme lazımcılar bile karşı karşıya getirilecek. <gülüyor> Peki Güneş'im gerçekten önemli şeyler söyledin. Peki daha vahimleri var mı bunun? Daha vahimleri de var Ömerciğim. Mesela diziler. Di diziler mi? Nasıl yani? Diziler? Evet Ömer'cim şimdi bazı dizilerin senaryolarına da müdahale edilerek toplumda infial meydana getirilecek Ömerciğim. Bu plana göre. Evet bu plana göre Ömerciğim. Peki nasıl yani? E, mesela Aşkı Memnu'daki Bihter'in aslında İmam Hatipli olduğu ortaya çıkarılacak. Behlül'ün ise annesine zorla türban taktırması sağlanacak. Ve böylece dizilerde mahalle baskısı var imajı verilecek Ömer'cim. E, e, teşekkür ediyoruz sevgili e, Güneş. Değerli dinleyiciler e, darbe ile ilgili bu e, haberi verdikten sonra normal akışımıza geçmek istiyorum ben. Hemen e, e, evet bir dakika. Evet arkadaşlar. Ne? Hadi canım. Ee, dinleyiciler şok şok şok son dakika son dakika son dakika flash flash flash, ee, flash Ömerciğim e, ne oldu Ömerciğim ne oldu Hayırdır Alo ee, alo e, şimdi Güneşciğim e, sen tokmak planını anlatırken az önce haber merkezimize yeni bir darbe planı daha ulaştı Yok artık Evet en sonki darbe planının adı da bakıyorum e, takos Evet takos darbe planı Evet dinleyiciler bir plan daha elimize ulaştı hemen ayrıntıları veriyorum. E, takoz planına göre arabasında zincir, e, çekme halatı ve takoz bulundurmayanlar irticacı diye fişlenecek. Arabalarına da el konulacak değerli dinleyiciler öyle diyor. Ömer'cim Ömer'cim Ömer'cim sen az önce tam takoz pilonu dediğin sırada bana da İngiliz Anahtarı adlı yeni bir darbe planı ulaştı şu an elime. Evet. evet dinleyiciler 35 yıllık radyocuyum hayatımda böyle bir şey. Görmedim açıkçası yani habire darbe planları geliyor yani bu nasıl ülke demekten kendimi alamıyorum hatta diyorum bu nasıl ülke yani evet Umarcığım ben de diyorum yani bu nasıl ülke e, ya şimdi Güneşciğim e, açıkçası e, ya hangi darbe planında kaldık ben onu da unuttum. E, ben söyleyeyim Umarcığım şeyde kalmıştık e, e, bir o darbe planında hadi ya oğlum onu ne zaman geçtik ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Ee, Ömerciğim terlik hayvan planından önceydi o e, Terlik hayvan ne zamandı oğlum ee, O da kafadan bacaklardan hemen önceydi Ömerciğim <gülüyor> Ya dur dur kafam iyice karıştı ya Ya kardeşim ya dinleyiciler hakikaten kusura bakmayın Yani o kadar darbe planı e, oluyor ki Ne neydi unuttuk haliyle e, Normal akışımıza da geçemiyoruz bütün haberin darbe planı geliyor Ya ne yapacağım da şaşırdım evet. Peki Güneşciğim ee, Başladın bari devamını getir Şu anda sende eline ulaşan bir son Bir darbe planı var mı Ömerciğim bende en son gelen plan Sarı kız var yok. Sarı kız mı Yok yok yok Ömerciğim o 10 sene önceydi pardon karıştırdım Ha şey e, Ay ışığı darbe planı Yok ya Ay ışığı da... mı Yok Ömerciğim bu da çok önceydi pardon kar... Ya ne vardı ya ben de karıştırdım ya e Efendim arkadaşlar Ya yeni bir ay ışığı mı Neydi? Yeni bir tane daha mı Allah Allah tamam ver Ver, ver, ver bakayım Güneşciğim, Güneşciğim sen e, hangi plandı diye ara dur. Ben araya durayım hemen. Ha, <gülüyor> komik. E, <gülüyor> e, şu anda elime bir darbe planı daha ulaştı. E, adı ne arkadaşlar bunun? E, adı ne arkadaşlar bunun? E, evet, şu anda elime ulaşan darbenin adı arkadaşlar söylüyor. E, Aşortman, Aşortman darbe planı. Aşortman darbe planı mı? Emin miyiz arkadaşlar Aşortman darbe planı diye? Emin miyiz arkadaşlar Aşortman darbe planı diye? Evet dinleyiciler eminmişiz. He eminmişiz iyi. Dinleyiciler inanın haber merkezimiz şu anda kelimenin tam anlamıyla dumur olmuş dumurda. Yani ne diyeceğimizi şaşırdık. E, Tabi şimdi hemen bu aşorttan e, darbe planının ayrıntılarını almak üzere arkadaşımız Ankara muhabirimiz güneşe tekrar bağlanıyoruz. E, dönüşte e, normal yayın akışımıza geçeceğiz değerli dinleyiciler. E güneşciğim söz sende e, güneş. Ha ya. Şu Ömerci bile ya. Bana ne bağlı diyorsun kardeşim? Ben de değil ki ajortman darbe planı sende. de. <gülüyor> Erişan Türkiye Radyo'na. Türkiye Radyo'na. Türkiye Radyo'na. Radyo perişan efem şimdilik bu kadar. Perişan efem her gün çift saatlerde. Dünya, Dünya Radyo'da, Radyo'da yazan Ömer Pekin. Oynayanlar Ömer Pekin. Mustafa Sarıtaş teknik yapım Ömer Pekin. Dinleyin dinleyiciler. Ömer Pekin. Ömer Törpüs tek kişi gösterisiyle zihinleri törpülemeye devam ediyor. Bilgi için anse.com.tr anse.com.tr